Merhaba, önemli bir haberle başlayalım. Danıştay, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin de bulunduğu 1 bölü 100 bin ölçekli Mersin Karaman Çevre Düzeni Planı'nın yürütmesini durdurdu. Çevre Düzeni Planı'na karşı dava açan TUMOB'un avukatı Fevzi Özlüer'e göre Danıştay'ın kararı nükleer santralle ilgili çalışmaların durması anlamına geliyor. Özlüer, Çevre Bakanlığı zaten yürütmesi durdurulmuş bir plan üzerinden işlem yaptığı için o projeyi yürütmesi durdurulmuş bir karar üzerinden işlemişler. Santral imar mevzuatı açısından gece kondudan değerli değildir diye konuştu. Türkiye, tarihe ilk gece kondu nükleer santrali kuran ülke olarak geçme tehlikesiyle karşı karşıya. Polis nükleer gece konduyu yıkmaya geldiğinde Enerji Bakanı mı direnecek polis karşısında? Çocuklara yönelik yardım kuruluşu Save the Children Batı Afrika ülkesi Nijeri anne olunacak en kötü ülke olarak değerlendirdi. Kuruluş yıllık raporunda sağlık, eğitim, ekonomik statü ve beslenme gibi konularda anneler açısından koşulları değerlendirerek 165 ülke arasında sıralama yaptı. Bölgede giderek ağırlaşan gıda krizinden etkilenen Nijer, Afganistan'ı geride bırakarak listede en son sırada yerini aldı. Save the Children, Sahel bölgesindeki gıda krizinin 1 milyona yakın çocuğun yaşamını tehlikeye düşürdüğünü bildiriyor. Kuruluş, kronik beslenme yetersizliği nedeniyle çocukluğundan beri kendileri etkilenen annelerin nasıl zayıf ve hastalıklara açık bebekler doğurduğunu açıklıyor. Save the Children raporunda anne olunacak en iyi ülke listesinde Norveç ilk sırada yer alıyor. Norveç en iyi anne olacak ülke olabilir ama çocuklarına anneler bugünlerde Norveç somonu yedirmeseler iyi olacak gibi. Rusya 13 Norveç ile yaptığı somon ithalatını mikrobik kirliliğin artması sebebiyle geçici olarak durdurdu. Gıda güvenliği otoritelerinin yaptığı açıklama sorunun ciddi boyutta olduğu ve firmaların çözüme yönelik çalıştığı. Rusya, Norveç'in başlıca somon alıcısı, Norveç'in en büyük somon üreticilerinden biri olduğu küresel pazarda yaşanan somon bolluğu üreticilerin kalan stokları eritmeye çalışmasına yol açtı. Balıkların yaşam alanlarının ve çeşitliliğinin hızla azaldığı Marmara Denizi, Kadiraz Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü tarafından belgesel yapıldı. Yaşlı Balıkçı ve Marmara Denizi adlı belgesel film hazırlandı. Troll kirlilik ve deniz zeminini kaplayan ve balıkların yaşam alanlarını yok eden ağlar gibi konuları, Marmara Denizi'ni yıllardır tanıyan yaşlı balıkçıların ağzından anlatıyor. Belgesel, acımasız bir avlanma biçimi olan trol, küçük balık tüketiminin balık neslini yok etmesi, insan kaynaklı kirlilik ve Marmara Denizi'nin geliciyle ilgili farkındalık yaratmaya başlıyor. PwC tarafından yayınlanan yeni bir analiz sigorta şirketlerinin Avrupa'da yenilenebilir enerji hisselerine büyük ilgi gösterdiklerini ortaya koyuyor. 2012 yılının ilk çeyreğinde enerji piyasasındaki anlaşmalar bir önceki senenin aynı dönemine oranla %70 azalırken yenilenebilir enerjiye yönelen yatırımlarda büyük bir çeşitlilik oluştu. Çok farklı sektörler yenilenebilir enerjiye yöneliyor. Bu yatırımlardan en önemlilerinden bir tanesi dünyaca ünlü oyuncak markası olan Lego'nun sahibi Kirby'nin 837 milyon dolar karşılığında Dong Enerji'nin rüzgar çiftliğinin %50'sini satın almış olması. Zeytini korumak için Edremit'te harekete geçen çevre örgütleri 11 Mayıs Cuma günü Edremit Adliyesi'nde başvurarak zeytinciliğin ıslahı ile ilgili yönetmeliğin iptali için dava açacak. Kazdağ ve Madra Dağı Belediyeler Birliği Ulusal Zeytin ve Zeytin Konseyi, Güney Marmara Doğal ve Kültürel Çevreyi Koruma Derneği yani Gümçet ve Kaz Dağları Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği üyeleri bir sonraki gün ise Altınoluk'ta zeytincilikle ilgili geniş katılımlı bir panel düzenleyecek Gümçet'ten yapılan açıklamada yeni yönetmeliğin 25 dekarın altındaki zeytinlikleri yani ülkedeki zeytinliklerin %60'ını zeytinlik statüsünden çıkarttığını zeytinliklerin tüm kirli sanayilerin ve maden şirketlerinin talanına açıldığını belirtti. Açılacak iptal davasının gerekçesi de yönetmeliğin zeytincilik yasasına, uluslararası anlaşmalara ve anayasaya aykırı olması. Antalya Kemer'deki Çıralı sahilinde orman arazisi üzerine yapılan kaçak yapıların yıkılması için Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın açtığı davanın sonuçlanmasının ardından yıkım ekipleri kaçak olduğu gerekçesiyle 4 pansiyonu yıkmak için bölgeye gitti. Jandarma eşliğinde direnen gruplara yapılan müdahaleyle oturma eylemi sona erdirilirken turistlerle dolu pansiyonlar boşaltıldı ve yıkımlar başladı. Çıralı'daki yıkım büyük tepkiye neden oldu. İnternet ortamında İçişleri Bakanlığı ve Antalya Valiliği'ne Çıralı'daki yıkımın durdurulması için direkçeler yağdırıldı. Direkçede Türkiye'nin en önemli ekolojik alanlarından biri olan Çıralı sahilinin bütün medyanın gözü önünde göz göre göre yıkılmasına içimizi sindiremiyoruz. Bizler Çıralı'yı, ekolojik yaşamı, doğayı, çevreyi seven insanlar olarak bu yıkımın derhal durdurulmasını talep ediyoruz denildi. Korku tabii ki bu arazilerinin tekrar turizme büyük Şirketlere tahsis edilerek açılması. Halbuki şu andaki turizm faaliyetleri yöre halkı tarafından yürütülüyor. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.